E, merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Ben Evrim Demirören. Kamu Güreşteyiz, Açık Radyo 94.9. E, yine kitap başlığı altında bu hafta e, okur okuma halleri e, neden bahsedeceğiz biraz okur ve okuma. Evet. Oku oku nereye kadar Didemciğim, Evrimciğim? Hep öyle diye diye bu hallere geldik Keremciğim. Evet saçların bugün bayağı bir böyle elektrik görmüş gibi olmuş. Onunla evet. okumaktan fazla fazla okumak iyi değildir diyerekten. Okur neymiş bir bakalım efendim. E, uyum sağlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Genel çevreye. Efendim okumanın eski Osmanlıcadaki anlamına baktım ben de kari... E, okur demek daha doğrusu <gülüyor> e, Bu kari kökünden türemiş kıraat sözcüğü var Biz bugün kıraathaneyi kahve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olarak biliyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> Aslında eskiden okumaların da yapıldığı bir yer Bugünkü kahvehanelerde resmi olarak yine içlerinde bir e, kitap okuma köşeleri bulundurmaları zorunluymuş aslında <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> e, zorunlu olan birçok şey... <gülüyor> hani, şey Kıraathaneler <gülüyor> Laf olabiliyor <Laf gülüyor> <alabilirli>. Evet <yedir. gülüyor> <Yani, gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle kari deyince de benim aklıma direkt Ahmet Mithat geliyor. Kendini tutamaz romanlarının, öykülerinin ortasında karışır. Ey kari, ey kari diye. Aa, evet, <gülüyor> o araya <tarihe> girmeleri <gülüyor> meşhurdur, doğru. Evet, okumayla ilgili e, okuma kuramlarına dair bir şeyler vardı sizde sanki. Hı hı. Ya şimdi şöyle, bunları tabii başlıklar altında baktık okura değil mi? Ee, okuma kuramları içerisinde, bu Manguel'in e, okumanın kitabında e, yazar ve okur arasındaki baştan beri var olan olağanüstü çelişkiden bahsediyor. E, yazar metni bıraktığı zaman metin var oluyor ve e, metinle buluşan okur metni tekrar yaşatıyor. Hmm. Okumak yazmanın yüceltilmesidir. Demiş. demiş. Benim de çok hoşuma gitti. Elinden çıktı hı -hı. yani evet. E Bir Böyle iletişim... Korktu başka bir şey olmaya başladı. Bir, bir iletişim oldu. olarak da düşünürsek işte e, kitap e, bir mesaj olarak yola çıktı ve okur onun kitabın kapağını kaldırmadığı andan e, itibaren iletişim gerçekleşmeyecek aslında. Okur o şart. O döngünün en önemli unsurlarından birisi en az yazar kadar. Evet, okur örden. Okur merkezli edebiyat kuramları var hı hı. E, bu noktada belki ondan bahsedilebilir. Evet. E, bu okur merkezli kuramlarda eserin niye yani amacının okurun eline geçmesi olduğu e, esasına dayanıyor. E, bunlardan birisi duygusal etki, diğeri ise e, alımlama estetiği. Alımlama estetiğinde eser kendi içinde anlam taşımaz, okuyucunun eline geçtiği zaman anlam kazanır. Tam kendi hmm. dediği hı hı. söylediğini hmm. doğrular nitelikte. Okurun kendi çabasıyla edebiyat yapıtını bütünlemesi ve keşfetmesi onda estetik az uyandırır. Bu kurama göre de okuruna her şeyi açık vermeyip belli ipuçlarıyla okuru yönlendiren eserler başarılı. Hmm. Biraz okura da iş düşüyor da nitelikli bir okur bekliyor aslında. Kitaplıkta bir şey gibi fikri. sanki ama bir yandan iyi metinler dediğimiz şey evet. var. Evet. Yani, i̇yi metin nedir mesela? Her evet. şeyi açık açık söyleyen bir metin iyi metin midir? Bir de klasik kitap çözümlemelerine de bir eleştiri var burada aslında. Sürekli yazar ne demek istemiş sorusundan çıkan, yola çıkan, çok eski bakışı değiştiren bir şey Bizim bu. Bizim öğrenciliğimizin kabusuydu. Yazar burada ne anlatmak istiyor? Şair evet. burada yaşadığı yere çöle benzetiyordun. Öteye gidemezdik maalesef. Ve sadece hmm. o bakış açısı. Hmm. Belki yazarın hmm. söylemek istediği bir şey var ama e, artık bir de çok çeşitli okuma biçimleri var. Hmm. Bir metne bakın ...bakıyorsunuz ve işte Marxist okuma var, feminist okuma var, tarihi bakış hı hı. açısından hı hı. okuma var falan. Şimdi efendim sevgili dinleyiciler biz okur kim başlığı altında konuşmaya başladık üçümüz. E, bu başlık altında bir de e, kitap delileri ve e, kitap aşıkları diyebileceğimiz bir okur e, tanımlaması var. Tabii kitap kurtları var. Kitap <gülüyor> <değil gülüyor> kurtları var evet. Kitap kurdu ee, diye bir de internet sitesi de var galiba. Öyle mi? Var var. kitap satış sitesi sanırım hmm, kitap kurdu. Evet. Kitap, kitap yurdunu mi? biliyorum. Ha, ha. Ee, ben ilk programda ne <gülüyor> Ama çok uygun, biz kurabiliriz aslında. Galiba kitap yurdunun şeyi Bir de kurdu var. Evet, Kurdu var, değil mi? Orada. bakın görsellikle şey nasıl birbirine giriyor aslında sözcük. Ben hmm. ileride onunla ilgili çok güzel bir kitaptan bahsedeceğim diye araya reklam. İleride yaklaşık 15 dakika sonra. <gülüyor> Sen ilerideki bahsedeceğin kitabı söylüyorsun. Ben de kitapla ilgili programımızda bahsettiğim Necip Asım yazıksızdan tekrar bahsedeceğim. Ha, kitabım. Evet 10. yıl hediyesi olarak çıkardığı bir kitaptı. Bu daha sonra Büyüyanan Yayınları tarafından tekrar basılmış ee, çok göz ardı edilmiş bir kitap olduğunu düşünüyorum 1893'te kitabın Osmanlı'da sevdirilmesi üzerine olduğunu söylemiştim ee, kitap severler ve kitap delileri olarak iki ayırıyor okurları buradan kitap severler edindikleri kitapları okuyan bugün kitap dostu olarak tanımladığımız kitap okumadan duramayan okumadıkları zaman huzursuzlanan kişiler hmm. ee, aslında bir bakıma kitap severler gurme olarak nitelendirebileceğimiz <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> kitap getirin bana <gülüyor> <gülüyor> kitap delileri ise cinneti kütüp olarak geçiyor kitapta bunlar kitap severlere hiç mi hiç benzemiyorlar sadece kitap toplamak istiyorlar kitabın içindekilerin hiçbir önemi yok onun için kitabın maddi değerini ...ve nadir oluşuna bakıyorlar. Bu hmm. da... doku. Sundoku. Sundoku, sundoku, sundoku uh, biraz daha farklı. Burada şimdi başka bir sektör yaratıyor bu kitap delileri dönemde. Liberi adından bir uh, heriften bahsetmiş. Herif uh, yazarın sözü Diyor. burada bana ait bir söz değil. <gülüyor> Nasıl bir kitap sever olduğunu uh, vurgulamak için özellikle herifi değiştirmedim. Paris kütüphanecilerinin hepsinden yazma nadir kitaplar çalarak... ...yabancı ülkelere satmış. Bu çalarak. Yüzden, hmm. Evet. Evet. Bu yüzden e, sineri e, Barcelona'nın bir kitapçı sattığı kitapları geri almak için dokuz kitap severi öldürmüş. Aa, bunun Onu gibi kendimi ya. hakim olamadım ha, ya. Olaylar var. O, Sun Doku'yu e, geçen program konuşmuştuk biraz. Hı -hı. İşte satın alıp okunmamış kitapların yanına koyma var hepimizde olduğuna karar. Evet <gülüyor> işte. okuyamayacağımız kadar çok kitap Hı -hı. alma. Hı -hı. Bu e, kitap deliliye, kitaplara çok düşkün olmak e, bende de iki alıntıyla örtüşüyor gibi. Charles Lamb'in 1800'lerde yaşayan bir sözü çok hoşuma gitti. Başkalarının akıllarında kendimi yitirmeye bayılıyorum demiş. Hmm. E, bir de Nermi Uygur'un bir alıntısı var. E, o aslında bir şiir, kitap adlı bir şiirin ilk iki dizesi. Bir kitap elindeki sen sen değilsindir artık demiş artık hmm. başka biri olmaya hı -hı, hı -hı. doğru bizi götüren yanı üzerinde oku oku nereye <gülüyor> kadar hakikaten kafamızı kaçırıyorlar. bu Necip şey. Asım'ın kitap delileri e, diye ortaya attığı terimi Cem Cemil Meriç beğenmemiş olacak ki kitap sevene niye kitap delisi diyoruz kimseye at delisi dediğimiz yok ha. kitaba harcadığımız parayı atlar için harcadığımızla kıyaslarsak yerin dibine girmemiz gerekmez mi diyor bu ülkede de <gülüyor> <gülüyor> doğru Evet, e, okur kim başlığı altında konuşmaya devam ediyoruz. E, bu arada kitap okuma oranları ve kimlerin daha çok kitap okuduğuyla ilgili elimizde hem bazı rakamlar hem bazı hı -hı, bilgiler hı -hı, var. Sen de istatistikler İstatistik mi vardı? İstatistik var bende. Ocak 2015 LibroNet'in bir araştırması var. Şimdi kitap okuma oranı Türkiye'de %68. Bu rakam aslında fena değil gibi görünüyor değil mi? Evet. Sık okurum diyenler yüzde yirmi, bazenler yüzde yirmi sekiz, nadir yüzde yirmi, hiç okumam diyenler yüzde otuz iki buna bakarsak eğer. Evliler bekarlara, kadınlar erkeklere göre daha çok okuyormuş. Evliler bekarlara nazaran Hı -hı. daha çok. Evet. Hı -hı. Kadınlar da erkeklere göre. Bu kadınlarla ilgili evet bende de gene e, geçen programlarda da sık sık Hı -hı. bahsettiğimiz edebiyata övgüsü var Mario Vargas Llosa'nın ve Carlos Fuentes'in. E, Llosa'nın şöyle bir gözlemi var. E, Birçok kitap fuarı ve kitap evinde kitap imzalıyor. Hı -hı. E, hep yanına böyle bir adam yaklaşıp e, karısı, kızı, annesi için kitap okumayı çok sever, edebiyata bayılır, size hayran girişleriyle kitap imzalatıyor çok yaşıyor bunu ama e, yoksa. E, ya siz diyor siz kitap okumaktan hoşlanmaz mısınız erkeğin cevabı genellikle aynı oluyormuş hoşlanmaz olur muyum diyor, ama başımı kaşıyacak vaktim yok hı. erkeğin işini okumamaya bir e, <gülüyor> gerekçe olarak sunuşuyla ilgili, hı hı, hı. <gülüyor> ilgili boş adam işi okumak canım Öyle hı hı. E, görülüyor belli ki gene yazarın e, İspanya Yazarlar Birliği'nin İspanya'da e, yaptığı bir araştırmada yakın zamanlardan bahsediyoruz. Ülke nüfusunun e, yarısının e, o güne kadar hiç kitap olmam, okumamış olduğu ortaya e, çıkmış. İspanya'da. Bu İspanya ile ilgili bir gerçek. Tabii daha da kötü sonuçlar çıkaran ülkeler var mutlaka. E, bir de gene bu araştırmada okuyan kadın sayısı daha fazla çıkmış. Bendeki araştırmalar da öyle. Bu demin saydığım yüzde 32 hiç okumamların e, mazeretleri vakitsizlik yine her zamanki gibi. Öyle bir alışkanlığım hiç olmadı diyenler var aralarında. Kitap okumayı sevmemek. E, bir de okumadım okumayacağım diye direnen bir e, grup var karşımızda. Bu iyice artık. <gülüyor> bir de okumak var okumak değil mi böyle de bir hal var yani. Siz hiç okundunuz mu çocuklukta falan böyle? E, üflenme, hocalar, herhalde. beni yok okunmadım ben. <gülüyor> Sen okundun mu? Bilmem okumuşumdur herhalde hatırlayamadım. Ben okumadım. Uzun yılları oldu. Şimdi aklıma geldi. <gülüyor> Doğru okumanın çeşitli anlamları. Demin bahsettiğiniz e, kitap kurdu olmak için de bu araştırmaya göre. E, kitap kurtlarında yine kadınlar daha fazla onu da belirteyim. E, yılda ortalama 11.6 kitap. <gülüyor> ayda 8 kez kitap okuyan e, kimseler kitap kurdu olarak nitelendirilebiliyorlar. Bir daha okumak. söyler misin? Yılda ortalama 11.6 kitap ha. Ha. E, okuyacaksın. Kitap kurdu olmak için ayda da 8 kez. 11.6 yalnız. Hı -hı. 12. kitaba geçmedi. <gülüyor> bu şey UNESCO'nun vardı ya 49 sayfa olunca kitap oluyor. galiba. Yalnız ben daha ilginç şey söyleyeceğim. Hı, bu kitap kurdu'nun e, yıllık ortalaması 11.6 bir de e, Sosyal Okur ve Zoraki Okur diye ee, hmm. Bazı kavramlar var Sosyal okurlarda da çevre faktörü önemli Öğretmenleri istediği için Anne baba direkliği için Okuyanlar onlar Kitap kurtlarına neredeyse yakın okuyorlar Yılda 11.4 Sosyal okur. Mecburiyetten şey. de olsa Anlıyorum ama önemli olan öyle döve şey. <gülüyor> Okutmak lazım diyoruz ya diyor bazen Zorun okuma alanları işte 100 temel eser bilmem ne diye Mecbur kalınıyor evet, işte, Nasıl okuyor ne kadar ee, neresiyle yani. Zoraki okur var zoraki okurlarda meslek bilgi kendi kişisel gelişimleri için e, kurgu dışı kitapları okuyan grup bunların da e, oranı aslında diğerlerine göre çok düşük değil zoraki olunca mı bilmiyorum ama 8.4. Hmm, çok düşük bir Oranlar evet. evet. zoraki okullarında böyle. Buradan günümüz okuruna geliyoruz aslında. Ben gene bu Mario Vargas'ın e, Bill Gates'in bir konuşmasıyla ilgili e, bir açıklaması var. E, çok kızıyor. Hani bilgisayar artık kitabın yerini tutacaktır gibi bir hmm. yaklaşımına Gates'in böyle bir şey mümkün değil diyor. Şimdi bunu. E, i̇şte gene şey Mario Vargas'ı olsa diyor. Hmm. Yani kitap her zaman başka bir büyüye ve özelliğe sahiptir. Bunu asla kabul edemem demiş hatta. Burada da bir kutlu Evet de söz konusu olmaya yani evet. değil mi? Yani dönüşebilir tabii ediyor. yani. Çünkü ki, kitabın da hani dönüştüğünü düşünürsek işte tabletlerden par, par parşömenlere, bilmem oradan kağıda. Yani dönüşebilir gibi geliyor bana. Doğru. Benim fikrim bu. Doğru söylüyorsun. Yine de ama o... Kağıdın dokusunu, kokusunu hissetmeden ne bileyim dönüşmese evet, mi acaba demeden duramıyorum ben, ben de. Ben kitaptan yanayım ama değişimi de kabul etmek lazım. Şu an bilmiyorum ama 50 yıl sonra ne olacak? Yani. Bu kadar basılacak mı olacak mı? Ee, parçamızı Kerem anons etsin. Ben mi anons edeyim? Değil mi? Yarısına o zaman edelim. Morisey'den Reader Meet Author. You shake as you think of how they sleep But you write as if you are my side by side the reader meets author With a hope of hearing sense But you may be feeling let down By the words of defence He says no one else Never sees me when I cry You don't know a thing about the life Books don't save them, books aren't standing eyes And if a fight broke out here tonight Lost away, because you're that type, and the year 2000 won't change anyone here. As each fable promise flies so fast, you swear it was never there. Or have you ever escaped from a shipwrecked life? Take you with your software, all miles from the front line. You hear the way the sad voice sings, and you start to imagine things, or any excuse to write for life. Merhaba, Kamus'la Güreş okur ve okumayla uğraşarak kitapla ilerliyor. Açık Radyo'dayız tabii. Açık Radyo 94.9'da e, neden okunmadığını konuştuk. Hmm. E, yeni yüzyılın e, yeni okuma şekillerinden bahsettik. E, neden okunduğuyla ilgili de bir şeyler var mı? Neden elinse? okunuyor? Okuyanlar neden okuyorlar? Onlar da bana farklı bir bakış açısı katıyor diye okuyan okuyorum diyen bir grup var. Hayal gücümü geliştirdiği için okuyorum diyenler var. Hı. Kendimi daha rahat ifade ediyorum okuyarak diyenler var. Benim burada üzüldüğüm nokta şu. Okuyanların yarısı tamamen kendi hayat görüşüyle aynı kitapları okuyor. Aa. Kendi hayat görüşüne uymayan kitapları okumayı reddediyorlar. Hı, ee, yani doğru. bu okur profilleri çok korkunç görünmese de aslında bu ...derinlere indiğimizde üzücü şeyler evet. çıkıyor karşımıza. Değişmemeye <gülüyor> kararlı okur <gülüyor> evet yani. Ya ben bu noktaya çok takıldım. Benim oğlum okur okur gene döner bina okur falan gibi bir laf vardı. Birden bu geldi benim aklıma <gülüyor> seni <gülüyor> söylediğimden. <misin> böyle? Bir... <gülüyor> ee, böyle bir şey var, var ama var. cümleyi yanlış biraz eksik söylüyor olabilirim yani. Takınırım Bizim oğlan bina Takır. okur döner döner yine okur. <gülüyor> Sanırım öyleydi öyle. Ne güzel top aldın evin mi? Şimdi aynı zamanda okuma halleri var. Okuma eşyaları var değil mi? Okurların hani okuma eşyaları deyince bu okuma gözlükleri tabii var. sen sende bayağı var o gözlükleri. Ben de gözlüğü. çok sokaktan da alıyorum sürü. Bir son dönemde bu okuma aparatları var. Işıklı falan böyle satıyorlar. Kitaba sıkıştırılıyor. Evet. O da o da güzel bir şey. Ben yolda gece evet. Ya da eşini dostunu rahatsız Hı. etmemek için. Evet, kalem tabii hani altını çizmek için kullanıyoruz değil mi? Bir de rahle diye bir şey var. Eğitim sehpası. Evet. Hı -hı. Rahle, iteddis. ...dinden geçmek evet. hali vardır yani. Ona bağlı. Bir de okuma halleri var tabii hani nasıl... ...hangi ortamlarda okumak değil mi? Bu da hepimizin... ...kimileri çok böyle sesli ortamlarda konsantre eder. Evet. kimileri ses yüksektir. Sessiz isterim. ortamda okumak isterler. İşte gece okuma diye bir şey var işte yatakta... İşte bu burada arabada ya ülkemize gelen işte yabancılara hep böyle sahilde okuyun okun, bunlar da her oldukları boşta okununur falan gibi dinden kelamlar edilir. Şehir hayatı ister istemez toplu ulaşım araçlarında okumayı beraberinde e getiriyor. çalışma işte lo zaman? lokasyon Hı. önemli yani adam Tuzla'da çalışıp atıyorum şey Tuzla'da oturup Eminönü'nde çalışıyorsa ya da ne bileyim çembelli taşlatıyorum. E, yolda bir iki saat vakit geçişim... Bu adamların hepsi hmm. kitap okuyor yolda diyorsun yani Kerem'ciğim. Ya umut ediyoruz umu en <gülüyor> azından. Ya, okuyan zirikli. da vardır canım. Çok <gülüyor> duygusal bir tablo. Metrobüste balık istife giderken elinde kitap okuyan birini görmek çok şiirsel olabiliyor. Ağlamak anlamda. istiyorum Geçen biliyorsun. gün bununla ilgili bir tweet gördüm. Elinde kitap olduğu için buyur sen otur yavrum diye teyzenin bir yer vermiş çocuğa hmm. kitap okuduğu için. O ders çalıştığını bak zannediyordur bence ama. Muhtemelen. <gülüyor> Bilmiyorum. Okula gidecek Gel yavrum sen okuyorsun otur şöyle diye. Güzelmiş. Öyle, i̇lgimi çekmiştim. İyimiş, i̇yi örneklere <gülüyor> ihtiyacımız var. Az olsa vardı. Evet, efendim şimdi e, kim okur sorusundan neden okur sorusuna doğru ilerliyoruz. Buyurunuz. E, benim elimde Fuentes'ten bir alıntı var, gene edebiyata Övgü kitabından. E, Bu kitabı çok sevmişsin sen. Valla hem çok sevdim hem de bizim konumuzla ilgili çok veri barındırıyor. Senin neden okuduğunla ilintili mi peki, örüntülü mü hikayesi? Bakalım. Evet. Bir yanıyla tek bir sebepten okumuyorum aslında ama e, keşif yanına daha çok yer vermiş Fuentes. Hı hı. E, demiş ki romancı der ki kendi içine gir ve dünyayı keşfet. Hı. Ama bir yandan da şöyle der dünyaya açıl ve kendini keşfet. Şimdi bir keşfetmek için okunuyor. Ee, bir de Orhan Pamuk'un e, saf ve düşünceli romancısına baktığımız zaman e, onun okumayla ilgili şöyle bir yaklaşımı var. Roman okurken kafamızda neler olup biter başlığı altında. E, diyor ki romanlarda karşılaştığımız ve keyfini çıkardığımız hayali dünyanın gerçek dünyadan daha gerçek olduğunu hissederiz. Hmm. Bu ikinci hayatların bize gerçeklikten daha gerçek gelmesi sık sık romanları gerçeğin yerine koymamıza en azından onları hakiki hayatla karşılaştırmamıza yol açar. Ama bu yanılsama bu saflık şikayetçi olduğumuz bir şey değildir. Hmm. Güzelmiş. Roman Keşifin evet. içerisinde keşif diye bir şey var aynı zamanda başlıyorsun hı hı. keşfetmeye o seni başka yerlere işte daldan dala konmana vesileli okumayı büyütmek olarak hı hı. tanımlanabilir belki bu atıyorum işte bir, bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya geç işte oraya dair bir, bir bilgilenme süreci oluyor çeşitli ruh hallerinden deneyimler elde ediyoruz. Bunları da hani görmek gerekiyor sanki. Doğru. Ben Aslında şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, okuduğumuz bir kitabın, bir romanın, bir öykünün e, sinema uyarlamalarında ben e, sinema uyarlarını, uyarlamalarını izlediğim zaman hep bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Neden Hı. böyle çok iyi uyarlamalar var romanın önüne geçen şey zaman ben de. Evet. E, şuna, şundan mı acaba şimdi siz konuşurken aklıma geldi okurken bendeki imgelemle yönetmenin imgeleminin uymaması mı Hı, acaba? Olabilirim. O da olabilir. Sırf o değil Gözümün belki. Gözümün önünde canlanan coğrafya ya da karakterler. İşte o da, da var. Kiziki özellikleri olsun. Bu aslında senin sorunun cevabına benim elimde çok güzel bir kitap var. Ben senin kitapları mı <gülüyor> reklam ederek? <gülüyor> e, Peter Mendel sundun. Okurken Ne Görürüz diye bir ha, kitabı evet. var meclisten. Hmm. Çok ilginç bir kitap. E, şimdi kitap hem e, şeye ele alıyor. Mesela Anna Karenina. E, Anna Karenina'yı bir tarifi var ya da Emma Bovary'i yazarın. E, ama e, sadece Sadece diyelim ki eli ya da gözü üzerinde odaklanmış. Hı hı. Ee, hani sanki burnu yok sorduğun zaman okuyucuya e, onu anlatmıyor. Hı. Ya da kafasında kimi hayal ediyor? Nasıl bir yer hayal ediyor? Hı, çok güzelmiş. Ee, böyle e, bu e, hayal etme kelimesi üzerine okurla ilgili bir yaklaşım var. Artık kitabı eline aldığın zaman düzlemlerden bahsediyor. Bir dış dünya var gerçek dünya. Açıyorsun kitap var ikinci bir düzlem. Okumaya başlıyorsun okuduğun şeyin bir üçüncü düzlemi. <gülüyor> Bütünüyle bu görsel üzerine kurulmuş. Ama e, bunun dışında az da olsa mesela Visconti'nin Venedik'te <gülüyor> Ölümü <gülüyor> ya da e, Ang mi çevirmişti Hover's End'e? Emin değilim şimdi bak ondan ama e, Forster'ın e, o kitabı da bence çok başarılı filme çevrilmişti. Bazı uyarlamalar iyiydi. Evet Gülün adı da çok iyi bir uyarlamadır. Ama o genelde anında. kitap <gülüyor> Yener <gülüyor> şeklinde bir şey oluyor. <gülüyor> Peki e, kitabın bir de yalnızlık getirdiği ya da yalnızlığın kitabı Hı -hı. beraberinde getirdiği e, başlığı üzerine konuştuk. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya, okuma hali zaten başlı başına bir yalnızlık halidir değil mi? Hatta okuyana da böyle fazla da müdahale edilmez yani Hı -hı. değil mi? Böyle hani kişi yapar, böyle kapatır kendini ister istemez. Evet. O hayal dünyasında kendisiyle birliktedir burada hani ilgimi çeken şeylerden bir tanesi senin bahsettiğin üzerinde konu üzerinde hani hayaller acaba denklişiyor mu hani o görsellik işte benim hayal ettiğimle senin hayal ettiğin denkleşiyor mu okuduğumuz metin üzerinden Denkleşmiyor çoğu zaman herhalde. Ben gene bu bizim e, kutsal kitap iki oldu. Alberto Manguel'in okuma tarihinde e, çok uzun uzun bahsetmiş. Yani okuma ve anlama başlığı. Hı hı. E, neredeyse antik Yunan'dan beri düşünülmüş. Hani gözle ilk görüyorsun. Beyne gidiyor. Nerede o algılama hı, gerçekleşiyor. Güzel. Bugünlere kadar gittikçe ilerleyen nöroloji bilim dalı içerisinde aslında hala tam olarak çözülemediği noktasına varıyor Manguel. Gayet güzel. E, çünkü bambaşka geçmişler, zihinler, hatıralar, algılama ve çağrışımlarla dolu zihnimiz. Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna evet, geliyoruz. Oku oku oku, şey. oku nereye kadar? Altı hafta mı şimdi? yapacağız biz? E, Valla beş demiştik ama. <gülüyor> Benim <gülüyor> ilk programda söylediğime geliyoruz galiba. Emin, evet. emin olmayalım efendim. Nasıl altından kalkacağız? <gülüyor> Bu kadar geniş konunun demiştik. Efendim <gülüyor> daha bahsedemediğimiz lektör denilen okuyucular var. Neyi okumalıyız başlığı var. Bunları konuşamadan... Programımız bitti. Ee, i̇yi gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. iyi haftalar. İyi haftalar. Hoşçakalın. İyi haftalar görüşmek üzere. Kitapsız kalmayın.